Hac kimlere farzdır? Hac akıllı, ergen, mari durumu, elverişli olan, oraya gitme imkanına sahip olan sağlıklı kimselere farzdır. Ömürde bir defa yapılması şarttır, farzdır. Hı. Ama ondan sonra da imkanı varsa yapması sünnettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, insanlara şöyle Ey insanlar buyuruyor. Ey insanlar Allah size haccı farz kıldı. O zaman hacc edin. Birisi evet. soruyor. Ey Allah'ın Resulü her sene mi hac edeceğiz? Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Evet deseydim her sene hac etmeniz farz olacaktı. Niye soruyorsun del gibi. <gülüyor> yani ömürde bir defa yapılması farzdır. Ve dediğim gibi mali durumu, sağlığı, elverişli olan ergen akıllı kimselere farzdır. Yani ömürde kaç bir defa, defa bir farzdır, defa değil evet. mi? Ama evet. imkanı olursa daha sonra daha fazla yapabilirse o da sevaptır tabii ki. Evet. evet.